...duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. duyuyoruz. Canla beraberiz evet. burada. Ben de buradayım, evet. Hoş e, Hoş buldum. Hoş geldin, hoş geldin <gülüyor> sen. Evet, ee, Evet. bir gönderdiğin e, mülakatı da... ...biz e, kayda aldık. Birazdan yayınlayacağız ama... ...sen biraz bilgi verirsen çok seviniriz. Evet, e, bir giriş yapayım önce. E, Enlik duran... E, Robin Hood modern Robin Hood ya da bankaların Robin Hood'u adıyla da bilinen antikapist bir aktivist Katalan en 2006-2008 arasında 39 bankadan 68 farklı kredi alarak işte evimi yenileyeceğim, araba alacağım vesaire vesaire deyip yaklaşık 500 bin dolar yani yarım milyon euroluk kredi Alıp daha sonra geri ödemeyip bunu e, kapitalizmin dışında bir e, toplumsal ve ekonomik sistem kurmaya çalışan e, oluşumlara verdi. E, bunu hem finansal sistemin ve banka sisteminin ne kadar insanları aslında borçlandırmaya yönelik e, ve kontrol etmeden herhangi bir e, işte mal varlığın var mı bu borcu ödeyebilir misin ne kontrol etmeden e, kredi verdiklerini göstermek için. Bir yandan da büyük bankalar hukuksal sistem tarafından mahvedilirken küçük bir hani tek bir bireyin geri ödememesi borcunu nasıl cezalandırılıyor göstermek için yaptığını söyledi. En ama bunun dışında aslında uzun süredir söylediğim gibi antikotist bir aktivist yani birçok hareketle oluşumla. E, somut pratikle de angaja e, birisi. E, ve bunlardan bir tanesi Kooperatif ve İntegral Katalan CİC e, kısaltması. E, programda daha önce böyle değindiğimiz ufak tefek aslında bir yapı. E, kendi para birimi olduğu için de en son e, programımızda biraz bahsettiğimiz e, örneklerden bir tanesi. İçinlerle e, yaklaşık e, 40 dakikalık bir röportaj yaptık. Onun bir kısmını işte bugün, bir kısmını bildiğim kadarıyla yarın, yarın yayınca ikiye böl an. böldük, evet. Evet, e, yani e, bir sonraki programda da Enrek'in bahsettiği bazı işte e, oluşumlar var. Çok detaylı röportajda üzerine e, geçemediğimiz onlardan bahsederek devam edeceğiz. Ama e, ben daha fazla uzatmayayım e, ve e, söyleyişe girelim bence. İlginç bir söyleyiş olacak ki de Peki. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar o şeyi hazırlıyorlar. Biz iki dakika daha üzerinde konuşmaya devam edebiliriz o zaman. İki bölüm halinde tamam yayınlayacağız. Bu Enrik Duran. Peki Cezalan şu anda kendisiyle nerede konuştun sen? Söyle. Söylemesem daha iyi. Daha iyi herhalde. <gülüyor> Şöyle. 2006'da yani daha doğrusu 2008'de e, kendi blogundan e, yaptığın şeyi yani ben bankaları e, 492 bin euro dolandırdım diyerek e, bir video yayınlıyor ve neden bunu yaptığını ve bunun neden aslında e, hem bir bireysel ithaltsizlik ama bunun ötesinde de bir politik e, eylem olduğunu anlatıyor yani bu paraları sonuçta e, hani kendisi yemiyor <gülüyor> bunu bir yandan kalitesini dönüştürmek üzere e, bağışlıyor. Yani de, de kişilere de bağışlanıyor. Yani bir yardım olarak da değil. Bir e, aslında işte dönüşümün sermayesi olarak kolektif kullanıma Çok e, ilginç bir deneyim. Gerçekten ilginç bir kişilik. E, fotoğrafıyla da internet sitesinde yayınlarız zaten. E, e, yayınlarız. Kendisi... E, şeyi söyleyeyim. 2008'de yani bunu e, şey yaptıktan sonra söyledikten sonra yurt yani ülkeden çıkıyor biraz böyle ne yapacağına bakmak için girdikten sonra yakalanıyor ve iki ay e, cezaevinde kalıyor. Sonra e, kefalet de çıkıyor ve ondan sonra da bu hukuk sistemine güvenli olmadığını e, söyleyerek kayıplara karışıyor. Biz e, internet üzerinden güvenli bir platformda e, bunu yaptık ama hani... E, Sonuçta yerde yani <gülüyor> onun nerede olduğunu söylemeyeyim ama yok, yok, karşı görüşürüz yani orada burada evet, çok ilgi çekici tamam o zaman yayınlıyoruz bence çok teşekkür ederiz yok e, benimcim zekti umarım aynı e, yani seyir ve nefes olsun e, bunu yapan. ...Türkiye'de de bir sürü oluşum var aynı yolda ilerleyen... Evet. Ee, keyifli dinlemeler diliyorum. Çok teşekkürler. Açık Radyo her yerde. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu programında... ...bugün konuğumuz 2006 ile 2009 yılları arasında... ...farklı bankalardan yaklaşık yarım milyon avro kredi çekerek... ...çeşitli alternatif kooperatiflere bağışlayan en Enric Duran oldu... Bunu programcımız Bengi Akbulut bir söyleşi gerçekleştirdi Enric Duran'la. Onunla Katalonya'daki dayanışma ekonomileri ve kooperatifler örnekleri üzerinden alternatif para birimleri üzerinde konuştuk. Alternatif para birimlerini zaten bir süreden beri bildiğimiz ekonominin sonu programında yapıyorduk. Bu da onun bir uzantısı oluyor. Evet şimdi yayınlamaya başlıyoruz. Ee, i̇yi günler, günaydınlar. Ee, bir bildiğimiz ekonomi sonu programında daha e, beraberiz. E, bugünkü röportajımız Enric Duran'la beraber ve e, Katalonya'daki e, dayanışma ekonomileri, kooperatifler örnekleri e, ve alternatif para birimleri ile ilgili e, soru var soracağız, o da cevap verecek. Hi Henrik, how are you? Merhaba Enric, nasılsın? Hi. İyiyim, merhaba. Bize katılmayı ve bizimle bu sohbeti, bu röportajı yapmayı kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Bugün seninle, senin de bir parçası olduğun Katalunya İntegral Kooperatifi deneyimini konuşmak istiyoruz. Bu bağlamda özellikle bu kooperatif ağında kullanılan alternatif para birimine de değinmek istiyoruz. Önce Katalan Integral Kooperatif'in hikayesiyle tarihiyle başlamak istiyorum. Nasıl başladı ve senin ilişkilenmen nasıl oldu? Katalan İntegral Kooperatifi 2010'da başlatılan bir süreç. Aslında yıllar süren bir sürecin üzerine 2006-2007 yıllarında Büyümeme Hareketiyle, The Girl Hareketiyle başladı. Bu esnada Katalunya Büyümeme Hareketi ağını kuruyorduk. Bu bağlamda yapılan birçok eylemin sonrasında oluştu. Örneğin 2008'de Katalonya'da 3 aydan fazla bir süre boyunca yerel gruplarla buluştuk, tanıştık, deneyim ve fikirlerimizi paylaştık. Aynı zamanda bu esnada ses getiren yayınlar yaptık. Örneğin 2008 Eylül'ünde ve Mart, 2009 Mart'ında, 2009'da, Katalunya e, İntegral Kooperatifi'nin modeli de bu süreç içinde ortaya çıktı çünkü daha geniş çaplı bir dönüşümü hedefliyorduk. E, böyle bir dönüşüm süreci için nasıl bir modelde örgütlenmek gerektiğini düşünüyorduk. Nihayetinde 2009'da integral Kooperatif Fikri somutlaştı ve yine birçok deneyim paylaşımı ve tartışmalar sonucunda 2010'da oluşturuldu. Başlarken Katalunya genelinde var olan birçok farklı yerel inisiyatif yan yana geldi. Bunların bir kısmı kendi alternatif ekonomi ağlarını yerel ölçekte kurmuş ve kendi alternatif yerel para birimlerini kullanmaktaydı. Bu alternatif para birimleri özellikle 2009'dan itibaren ortaya çıkmaya başlamıştı. <gülüyor> yani baştan beri ortaklaşılan noktalardan biri bir yandan alternatif yerel para birimlerini kullanmaya devam etmek bir yandan da oluşan bu daha geniş ağın Katalunya çapında bir alternatif para birimi olmasıydı ki işte bu da ECO oldu Katalan Entegrel Kooperatif. Öte yandan bu girişim gıda alanında öz yönetim hareketiyle çok ilişkiliydi. Katalonya'nın farklı bölgelerindeki tüketici kooperatifleri, üretici ağları da katıldı. Daha sonra 2010'da farklı ölçeklerde kooperatif biçimlerinin birleştirilmesi gündeme geldi. Buradaki fikir ağın ortak kooperatif formunun daha küçük girişimler, ve bağımsız küçük üreticilerin işine yarayacak şekilde kullanılmasıydı. Çünkü kooperatif ağının parçası olarak küçük üreticiler fatura kesmeyle ilgili yasal sıkıntılarının üstesinden gelebiliyor, hem de ağ içerisindeki ortak iç pazara erişebiliyor, yani ağ üyesi diğer kooperatif ve girişimlerle ürün değiş tokuş edebiliyor, hem yerel hem bölgesel düzeyde. Küçük üreticiler adına fatura kesilebilecek bir tüzel kişinin parçası olmaları karşılığında bir ücret ödüyorlar. Biriken bu ücretler de ağın genişlemesi ve başka kooperatifler oluşturulması için kullanılıyor. Bu hem de başka küçük üreticilerin de ağa katılması için bir motivasyon yaratıyor. Bundan sonraki yıllar yani 2010-2015 arası bir genişleme dönemi oldu. 700'den fazla oluşum ve 2000'den fazla insan bağımsız veya bir kolektifin parçası olarak A'a katıldı. Yaklaşık 15 20 de yerel bölgesel A integral kooperatif içinde yer aldı. Bu noktada kooperatif için çalışan bir ekip oluşturmak da mümkün oldu. Kooperatif A'a içinde arz edilen ortak bazı hizmetler ve kaynakların üretimi içindi bu. Bu ekip de süreç içinde yaklaşık 50 kişiye ulaştı. Yani 50 kişi aslında integral kooperatif için çalışıyor. Peki bu insanlar gönüllü mü çalışıyor yoksa bir ücret karşılığında mı? Tam olarak nasıl işliyor bu? Bunun için geliştirdiğimiz yöntem çalışanlara ücret verilmesi yani bu emek karşılığında gelir elde ediyorlar. Ancak aldıkları ücret ihtiyaç temelli ay ayarlanıyor kararlaştırdığımız azami bir ücret var. Bunun dışında örneğin, bakmakla yükümlü oldukları başkaları varsa ya da yüksek kiraları veya diğer harcamalar yapmak zorunda varsa buna göre ayarlama yapılıyor ücretlerinde. Anladım. Evet. Yani şu anda yaklaşık 50 kişi var kooperatif ağ için bu gibi işleri yapan. Belki bugün itibariyle sayı azalmış olabilir ama 2013-2016 arası sayı böyleydi. Anladım. Özetlemek gerekirse bu ağ demin senin de söylediğin gibi öncelikle bir dönüşüm stratejisi ki bununla ilgili birazdan daha fazla soru soracağım çünkü bildiğim kadarıyla ağın içinde barınma, eğitim ve sağlıkla ilgili çalışan oluşumlar da var ama önce daha basit birkaç bilgilendirme sorusu daha sormak istiyorum. Bunun yanı sıra anlattığına göre bu ağ kooperatiflerin ve bağımsız küçük üreticilerin gündelik olarak karşılaştıkları pratik sorunları çözen bir yapı. Mesela az önce anlattığım fatura kesme meselesindeki gibi. İlk sorun integral kooperatifin parçası olan 700 oluşumla ilgili. Bu oluşumların hepsi kooperatif mi yoksa kooperatif olmayan küçük üreticiler de var mı? Kooperatif olmak için zaten en az 3 kişi gerekiyor ama bu 700 oluşumun içindeki birçoğu sadece bir ya da iki kişilik birimler. Yani formal olarak kooperatif değiller ama yine de öz yönetime dayalı girişimler. Peki örneğin üretici olmayanlar ne yapıyor? Mesela ben üniversitede çalışıyorum ama yine de ağın bir üyesi olabiliyor muyum? As well or do I, is it a Üretici olmayan ama yerel ölçekte ağın işleyişine farklı şekillerde katkı yapan birçok insan var. Bu insanlar tüketici grubunun üyesi oluyorlar. Yani ayrı bir tüketici grubu mevcut. Evet. Şimdi biraz geri dönüp ağ yapısının kooperatif ve küçük üreticilere sunduğu avantajlardan bahsetmek istiyorum yine. Fatura kesme gibi yasal meselelerin dışında okuduğum ve bildiğim kadarıyla bir de üretim girdilerine kolektif olarak erişim ve kolektif satış kanalları gibi oluşumlar da var. A üyelerinin sahip olduğu bunlara benzer diğer ekonomik avantajları nedir sence? İntegral kooperatif aynı zamanda üyelerin birbirini besledikleri ve ortak başka girişimler yaratabildikleri bir alan. Örneğin kooperatifin içinden doğan barınma kooperatifleri girişimleri oldu ya da kırsal alanda ekok köy girişimleri oldu. Yani insanların fikir alışında, alışverişinde bulunup sonunda uygulanabilir somut bir proje geliştirdikleri sonra da bunu hayata geçirebilmek için yasal destek alabildikleri bir alan. Yine bulundukları bölge veya şehre göre kültürel merkezler ya da bir araya gelip sokak pazarları kurmak gibi aktiviteler yapıldı. Veya örneğin basım evleri veya video gibi görsel üretim süreçlerinin altyapıları kuruldu bazı yerlerde. Yani farklı seviyelerde kaynakların ortaklaşa kullanıldığı bir alan oluştu. bir alan oluştu so like that so there are different levels where there are resources shared around the coastline. okay okay and um, uh, so okay so about the 700, uh, peki bu adaya alan uh, 700 oluşum, bunların çoğunluğu gıda alanında mı çalışıyor yoksa başka sektörlerde faal olan yapılar da var, the the the var mı in the, in the başka sektörleri de kapsıyor mu integral in kooperatifi Gıda sektöründe faal olan yapılar en konsolide olan yapılar. Gıda üretiminin dışında aynı zamanda gıdanın farklı bölgeler arasında nasıl dağıtılacağı, değiş tokuş edileceği konusunda modeller deniyorlar. Mesela ayda bir veya iki kere belli bir bölgede üretilen gıdanın başka bölgelere iletildiği, dışarıdan gelen gıdanın da toplanarak o bölge içinde dağıtıldığı, kooperatifler arasında bir tür dairevi dağıtımın yapıldığı gıda nakliyeleri organize ediliyor. Okay, okay. <gülüyor> Peki gıda dışında ne tür kooperatifler var? Gıda üretimi ve dağıtımı üzerine çalışan çok sayıda oluşum olduğunu biliyoruz. Ama örneğin tekstil gibi başka sektörlerden kooperatifler de var mı? Küçük zanaat üretimi yapılan oluşumlar var. Ahşap işlemeciliği ve marangozluk gibi. Ahşaptan veya metalden mobilya üreten kooperatifler var. Örneğin bir tane Barcelona'da var. Yine bir tane post endüstriyel işgal alanı olan Calafo'da var. Küçük bir şehirde aktif bir başka grup var. Bu gruplar beraber projeler de geliştirebiliyor. Örneğin teknoloji seviyesi açısından ortak hareket ediyorlar. Bilgi paylaşımı ve ortak bir yol haritası çıkarmak için Kooperatifin Teknoloji Ofisi'nde bir araya gelip ortak projelerini geliştirmek için çalışıyordular. Madem Teknoloji Ofisi'nden bahsettim ben de bu konuya gireyim. Kooperatifin organizasyon ve işleyişte bu teknoloji ofisi gibi farklı organlar olduğunu biliyorum. Farklı alanlarda çalışan komisyonlarınız var örneğin. Bu yapılar ağın işleyişi için oldukça elzem görünüyor. Peki biraz bunlardan bahsedebilir misin? Hem bu, hem bu organlar üzerinde işleyişte kararlar nasıl veriliyor ki yine karar verme süreçlerinde integralin bir dizi ilkeye bağlı hareket ettiğini, üyelerinin de bu ilkelere bağlı hareket etmesini beklediğini biliyorum. Diyorum. Yani belki biraz hem işleyiş üzerine kurulu olduğu ilkelerden, hem de gündelik aktivitelerin nasıl organize edildiğinden, bunların hedefiniz olan dönüşüm ve öz yeterliliğe nasıl bağlandığından bahsedebilirsin. Politik seviyede baktığımızda şöyle, bir genel, küresel meclisimiz var. Aslında bu yıllar içinde iki meclis modeli ortaya çıktı. Biri bir hafta sonu boyunca bile sürebilecek, Barcelona'nın dışında erişimin kolay olduğu bir yerde yaptığımız ve herkesin geldiği, genellikle tek bir ana konuya odaklandığımız meclis. Ama ana konunun yanında daha belirli ve aciliyeti olan konuları da konuşuyoruz. Bunun yanında bir de kalıcı meclisler dediğim meclisler var. Bunların da yine erişimin kolay olduğu yerlerde yapılıyor bunlar. Örneğin Bahşenonada ya da başka yerlerde bir gün boyunca sürüyor. Bu meclislerin belli bir gündemi ve konusu oluyor. Herhangi bir katılımcı gündem için konu önerebiliyor ve tartışılıyor. o tartışılıyor. Okay. Ondan sonra daha bölgesel düzeyde yıllar içinde başka meclislerde oluştu. <gülüyor> Oldukça yerel, yaklaşık 20 kadar böyle meclis var. Daha da yerel, örneğin kent seviyesinde olan kent meclisi, nüklü dediğimiz meclisler de var. Son dönemde, özellikle son bir sene içinde büyük kooperatif yapısını desantralize etmeye, yerinden yönetim haline getirmeye başladık. Kendi aralarında konfederasyon halinde konfedere üç tane bölgesel integral kooperatif oluşturdu. Bu süreç halen devam ediyor. Henüz tamamlanmadı. Ama farklı bölgelerde desantralizasyon süreci başladı. Bu bölgesel kooperatiflerden yine bir genel meclis bir araya geliyor. Üyeler kendi başlarına bağımsız ya da bölgesel kooperatifin ses, sesini temsil eden genel meclise katılabiliyorlar ve belli başlı konular tartışılıyor. Yani aslında bir tür demokratik konfederalizmin kooperatif hareketine uygulanmış hali de denebilir. And, um... Bir de çalışma grupları ve komisyonlar var bildiğim kadarıyla. Evet komisyonlar var. Bunlar önceden beridir genel yani global küresel seviyede mevcutlar. Şu an komisyonları da desantralize etme sürecindeyiz. Genel seviyede mevcut olan komisyonların hepsini her bölgede bölgesel seviyede olacak ve birbirleriyle koordone çalışacak şekilde örgütlüyoruz. İntegraldeki ana vizyonumuz, hayatın farklı alanlarının hepsinde daha özerk olabilmek. Bu açıdan önemli olan eğitim ve sağlık gibi alanlarda elbette bir sürü şey denendi ama bu denemelerin hepsi de başarılı olmadı. Kapsamlı bir örgütlenme yaratabilme açısından bahsediyorum. Örneğin şu anda özerk bir sosyal politika üretmenin motor örgütünü yaratma sürecindeyiz ki bu çok önemli bir konu. Sosyal güvenlik meselesini nasıl çözeceğiz? Hastalanan ya da kaza geçiren biri devletle bir ilişki kurmaya dayanmaksızın ne yapabilir? Burada geldiğimiz nokta bu gibi durumlarda ekonomik destek sağlamak için ortak bir fon oluşturmak, bir yandan da sağlık alanında faal öz yönetimci yapılarla bağlantı kurmak, hem hizmet almak hem eğitim almak için. Bu deneyim bir süredir devam ediyor. Devam ediyor da olsa hala erken aşamalarındayız. Bir de uluslararası seviyede işleyen daha geniş bir kooperatif ekosistemimiz var. Fair Coop, o da integralle aynı vizyonda ilerliyor. Fair Coop üzerinde uluslararası bağlantılar yoluyla bu konuda ilerleme sağlamak mümkün ve daha kolay olabilir. Okay. O zaman şöyle diyebiliriz, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda atılan adımlar var. Bir yandan da integralle ilişkili sağlık üzerine öz yönetimci oluşumlar var. Buradan hareketle özellikleşme hedefine ve integral kooperatifinin bu yolda bir dönüşüm, bir geçiş aracı olmasına dönmek istiyorum. Yanılıyorsam düzelt. Anladığım kadarıyla integralin altında yatan amaç günlük temel ihtiyaçları toplumsal yeniden üretim gereçlerini, gereklerini, mesela barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçları mümkün olduğunca devletten ve piyasadan bağımsız karşılayabilmek. Bu yüzden ağın yan yana getirdiği, kar etmeye çalışan ya da birikim için üretim yapan kooperatiflerden ziyade bu vizyonu paylaşan ve hayatın her alanında devlet veya piyasaya dayanmadan, dayanmaktan aşama aşama özelleşmek için üreten yapılar. Sence bu şekilde ifade etmek doğru mu? Evet, ağdaki bazı kooperatifler tamamen özerk diyebiliriz. Hangi sektörde faaliyet göstereceklerini kendileri seçiyorlar ve kârlarının bir kısmını kendi ortak fonlarına aktarıyorlar. Ağdaki diğer yapılarla ortak girişimler geliştiriyorlar ve bu böyle gidiyor. Bunun dışında bir de ağ içinde stratejik projelerimiz var. Hareketin siyasi hedeflerine göre geliştirdiğimiz, bunlara integraldeki tüm oluşumlar destek veriyor. Bu projeler ortak bir altyapı gibi herkesin işine yarıyor. O yüzden de ortak projeler zaten. Yani bu anlamda, bu bağlamda tamamen özel davranmak diye bir şey yok. Ortak kararla herkesin katkısıyla oluyor. Bir tür kamusal <gülüyor> proje gibi. Okay, evet, yeah, yeah, evet. Yeah. Barınma konusunda yapılanları merak ediyorum bir de. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Barcelona'da bir tane olduğunu biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. Evet Barcelona'da barınmayla ilgili bir proje var. Beş yıl önce kurulan bir konut kooperatifinin girişimi bu. Kira kontrolü altında düşük kiralı bir bina vardı. İntegral ağında yer alan insanlardan bir grup bir araya gelip buraya talip oldu ve hak kazandılar. Sonrasında da öz örgütlenmeci bir konut kooperatifi haline geldi bu grup. Bunun dışında mesela kalofu, kalafoba. Buradaki süreçte her şey tüm binalar falan inşa ediliyor. Çok büyük bir arsa ve üzerinde hali hazırda bir takım binalar var. Hem iş yeri hem konut olarak ama bakımsız. Bu oluşuma katılan herkes depozitonun yaklaşık 60 bin avroydu. Kendi paylarına düşen kısmını ödedi ve sonrasında adım adım bu alanın bir kısmını kullanım hakkını elde ettiler. Yani o kısımda yaşama hakkını. Hem orada ikamet edenler hem de ortak sahiplerinden oldular. Bunlardan başka daha küçük girişimler de var. Mesela ev sahibiyle anlaşılarak falan hayata geçirilen. Katalonya'da başka dillere çevrilmesi zor bir olay var. Nazoparia. Bu bir tür mübadele ama kirayla değil binanın bakımını üstlenmen karşılığında. Senin konuta erişimin olması karşılığında binanın bakımını sen üstleniyorsun. Bu birçok yerde, daha çok yerel seviyede kullanılıyor. Tabii bir de terk edilmiş binaların işgaliyle başlayan projeler var. Yani birkaç yöntem mevcut barınma konusunda. Some initiative that is called in Catalan Masoveria, that mm -hmm. is difficult to translate to English, but is some kind of a change that is not by money but for taking care of the building. So you take care of the building in okay. a change of of having access to this uh, house. Oh. This happened at a local level in different places, and of course, also sometimes there are some some projects more like a squatting mm -hmm. uh, of abandoned buildings. Şimdi bu bildiğimiz ekonominin sonu programında bugün konuğumuz Enric Duran'dı ve Bengi Bulut bunu gerçekleştirdi. 2006-2009 yılları arasında farklı bankalardan yaklaşık yarım milyon avro kredi çekerek çeşitli alternatif kooperatiflere bağışlayan ve bütün dayanışma ekonomileri kooperatif örnekleri üzerinden alternatif para birimlerinin konuşulduğu İlginç, çok ilginç bir söyleşi bu bölümünü istisnai bir şey olarak bir bölümünü yarın devam ettireceğiz. Bu programın bildiğimiz ekonominin sonu ikinci bölümü de yarın olacak yani. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun